<tract> Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve laqabetul Muttaqin. Ve laudvan ila al-Zalimin. Ve salat ve selam ve al ve selamü Teala عليهم ve alayna ejmeyin. Allahümme inna nes'elekel affe vel afya vel muafata daima fid din vel dünya vel ahira vel fevze bil cenneti vel necata minel nari ya rabbel alemin Değerli kardeşlerim Bugün Allah nasip edecek olursa Sizlere Gene büyük bir sahabenin hayatından bahsedeceğiz O sahabe Ebu Abdullah bin il cerrah Ebu Abdullah bin il cerrah Hazretleri Bu kişi bu kişi Resulü Rişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ümmeh, emin her milletin bir emini vardır benim ümmetimin emiri de emini de Ubeydedir. Ubeyde'dir diye buyurmuştur bu kişi yüzü parlak gördüğün zaman sevinçli cismi zayıf uzun boylu omuz şeyleri pek açık değil gören kişi seviyor gördüğü zaman nefis onu gayet hoş görüyor kalpler onu seviyor böyle bir kişiydi bu bu kişi bu kişi gayet mutavazı hayalı ama bununla beraber hak uğrunda kızdığı zaman sıçırıp da hücum eden bir aslan gibiydi hakka karşı herhangi bir şey olduğu zaman böyle de bir heyecanı vardı bu zatın Evet kılıcın parlak yüzü gibi Yüzü parlak Herkes sever gidi Bu kişiyi Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmetinin emini olduğu gibi ismi, Amir bin Abdullah Binil Cerrah El Fehdi El Kureşi İsmi budur İsmi Abdullah Amir bini Abdullah Binil Cerrah El Fehdi El Kureşi Kureşi kabilesinden Evet, Abdullah'ın oğlu, amir, ismi budur. Ne ile künyesi verilmiştir? Ebu Ubeyde Tbil Cerrah diye künyesi budur. Malumunuzdur ki değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kasım denilirdi. İslam'da, İslam'da, İslam'ın çevresi, çevresi, geleceğe gideceğe, geleceğe daha fazla önem verdiğinden dolayı, kişi malumunuz künyesiyle anılıyor idi. Künyesiyle anılıyor idi. Bundan dolayıdır, ki, bundan dolayıdır ki İslam'da ailenin tanımı, neslin tanımı çok önemlidir. Ebu Abdullah, Ebu Ali, Ebu Velid, Ebu Fuat gibi. Bunların zaten kişinin ismini biliyorsun ama bir de ayrı yeten geleceğe bağlı olaraktan, neslini anıyorsun. Künye olaraktan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi ismini herkes biliyordu. Abdullah Muhammed, Mustafa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor idi. Ama sahabeler arasında Ebu Kasim, Kasim'in babası diyerekten anılır idi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu künyeyi gayetin çok sever idi Allah'ın Resulü. Evet. Değerli kardeşlerim, Ebu Ubeyd'in Cerrah Hazretleri hakkında Abdullah bin Umar radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kureyş'te 3 kişi vardır ki, Kureyş'te 3 kişi vardır ki gayetin şerefli Ahlakları çok güzel, çok da hayakar insanlardır. Onlar üç kişidir. Çok şerefli, ahlakları çok güzel ve hayaları da gayetin çoktur. Konuştukları zaman yalan söylemezler. Konuştukları zaman yalan söylemezler. Sen konuştuğun zaman da seni yalanlamazlar. Böyle bir insandır bunlar. Hangisiymiş bunlar? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, Ebu Bekir Hazretleri radıyallahu anhu. Osmani bin Affan radıyallahu anhu Ubeydit bin i Cerrah radıyallahu anhu Bunların üçü de Kureyş kabilesinden Ve üçü de en önemli En şerefli En ahlaklı En hayakar insan olaraktan Abdullah bin Ömer Bunları böyle sıfır sıfatlandırıyor Değerli kardeşlerim Evet Bu kişi Ebu Ubeydit bin Cerrah hazretleri İslamiyet'e sebkat eden kişilerdendi İslamiyet'e giren kişilerdendi. Ve ilk girenlerdendi. Hazreti Ömer radıyallahu anhü'den sonra Ebu Bekir Sıntık radıyallahu anhü'den sonra giren bir kişiydi. Bu kendisi Abdurrahman bin Auf, Osman bin Mazun e, ve Ebu Benil Ergam bunların üçü toplandılar. Hazreti Ebu Bekir huzurunda Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiler Orada hakkı iktarettiler orada orada Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek meclisinde onun mübarek yüzüne bakaraktan, onun sedasını eşiterekten, onun nuruyla nurlanaraktan kelime-i şahadeti getirmişlerdir. Bu zatlar İslamiyet'e giren kişilerden ve ilk kişilerdendir bunlar. Evet Ebu Ubeydümcel Hazretleri İslamiyet'e girdi ama bu da diğerleri gibi büyük eza cefa çekti. Büyük sıkıntılara maruz kaldı. Büyük sıkıntılar çekti. Aklı hayale gelmeyen sıkıntılara çekti İslam uğruna. Ama yılmadı, bıkmadı. Koştu, koşturdu, gayret etti. Ve bildi ki El izzetü dillah veli veli men İzzet kimin içindir? Allah, Resulü içindir. Allah içindir, Resulü içindir. Ve ona inananlar içindir. Bu inanç içerisinde kendisi asla yılmadı, bıkmadı ve koşturdu Koşturdu. Herkesin kalbine İslami nakşetmek için sıkıntılara katlaraktan kendisi o büyük şerefe nail oldu. Evet böyle bir zatıdı bu. Bu böyle bir zatıdı. Evet kendisi Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir Savaşı'nda öyle bir cesaret gösterdi ki, gösterdi ki saflara dalar asla yılmaz. Önündekine Gayet saldırıcı bir kişi. Herkes ondan korkar. Ama mümkün olduğu kadar da, mümkün olduğu kadar da kendisini sakınır, dirayet elçesinde hareket eder. Kendisi ne kadar ne kadar hücum etmiş olsa da hiç asla yılmasını bilmez. Ancak bir kişi vardı. Buna her zaman için o savaş esnasında tavruz ederdi. Önüne geçerdi. Bu ondan kaçardı. Buna vurt dokunmayın diye. Gene önüne geçerdi, kaçardı. Önüne geçerdi, kaçardı. Nihayet bir kurtuluş göremedi. Ancak kılıcını saldırmakla onun kafasını ikiye böldü. İkiye böldü. Mecbur kaldı. Yapmayacaktı. Ama mecbur kalınca bunu da yaptı. Ama diyebilirsiniz acaba bu kimdir acaba? Kimin kafasını ikiye böldü? hakkın uğrunda kimi öldürdü? Diye soracak olursanız o da kendisi babası idi. Kendi babasını Böylece öldürmüş oldu. Öldürmek istemedi. Babası olduğuna bilmiyordu aslında. Babası olduğuna bilmiyordu. Belki babası çok zayıftı, kıymakta istemedi. Ama önüne birkaç defa geçince, tavruz edince, bunda da kaçamayınca kılıcıyla o kişiyi öldürdü. Öldürülen o kişi de kim idi? Abdullah kendi babası idi. Evet, babasının şahsında şirkin Şirki görünce onun için öldürdü, yoksa babayı baba olaraktan öldürmedi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'de işte şu ayet kerime indi. Aüzü billahi min ash rahmani rahim La tajdu qawmenn yüminun billahi ve l-yumul aakhir yuaddu naman habdallah wa abaahum ketefe fi kulubihim ve ayedahum bi ruhun minhu ve yadkhuluhum min an ela suresinin 22. ayeti kerimesi işte ubeyde bin cerrah hazretlerinin babasını öldürmesi hakkında inen bir ayet-i kerimedir değerli kardeşlerim Evet, bir acayip bir şey değildir babasını öldürmesi. İslam uğrunda, İslam uğrunda, İslam için Müslüman olan imanı aşkıyla her şeyi yapar Rızaullah'ı kazanmak için. nişin acayip görülsün? Elbette ki acayip bir şey değildir. Evet, değerli kardeşlerim Muhammed İbni Cafer Hazretleri buyuruyor, buyuruyor ki, Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde otururken Nasaralardan bir Heyet geldi. Hristiyanlardan bir heyet geldi. Dediler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Abel Kasim. Bizler seni seviyoruz. Senin prensiplerini seviyoruz. Bizler senden razıyız. Bizler de bazı ihtilaf oluyor. İhtilafa düşürüyoruz. Düşüyoruz. Bizlerin ihtilafını hükmedecek, bizlere hakemlik yapacak bir kişi gönder de bizlere hakemlik yapsın. Aramızda hükmetsin diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlardan gelen kafileler bu çarede bulundu. Allah'ın Resulü nereden gelirse gelsin, kimlerden gelirse gelsin, halini olursa olsun hepsine isticap ederdi. İmtinası yoktu. İmtinası yoktu. Herkes hakkın uğrunda severdi. Herkesi hakkın uğrunda severdi. Bunlara dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi gidiniz de akşam benim yanıma geliniz diye buyurdu. Şimdi gidiniz akşam benim yanıma geliniz diye buyurdu. Evet akşamı bekliyorlar, akşam gidecekler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu sözü duydu. Diyor ki ben erkenden öğle namazına gettim diyor. Öğle namazında istedim ki belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi beni gönderir. Beni gönderir. ben onlara hakem kılar diye umut ettim diyor. Namazı kıldıktan sonra diyor mümkün olduğu kadar yükseldim diyor. Peygamber beni görsün de bana işaret etsin. Sen git diye beni sessin diye. Baktı sağa sola. Sağına baktı. Soluna baktı. Bana hiç işaret etmedi. Ancak Hazreti Ebe Ubeyde bin Cerraha dedi ki Ey Ebe Ubeyde sen gideceksin. Bunların arasında hükmedeceksin. Bunlara hakemlik yapacaksın diye buyurdu. Beni görmedi peygamber, onu gördü diyor. Bu böyle bir zatıdı diyor. Bu böyle bir zatıdı. Evet, Ebu Ubeyde hazretleri sadece böyle değildi. Hem güçlüydi, hem de emindi, hem de güvenilir bir kimse, ki, kişiydi. Hem de güvenilir bir kişiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün bir heyyet seçti. Bunların başına Ebu Ubeyde Mizerrah hazretleri emir kıldı emir kıldı. Bunlara dedi ki Felencer'den bir kafile gelecek Kureyş kabilesi gidip onları karşılayacaksınız diye Resul-i İlşad Efendimiz emir verdi. E bunlara azık verecek yiyecek bir şey de yok. Ancak bir dağarcık içerisinde birkaç hurmayla beraber su teklif etti Allah'ın Resulü bunlara. Bunlar yola çıktılar. Yola çıktılar ama hem sabırlı hem mütevekkiller hem de Önlerle gelecek, kimlerle karşılaşacaklarını bilmedikleri, bilmedikleri halde her şeyi yenecekler gibi gidiyorlar idi. Önüne konulan, verilen hurmadan bir tanesi alıyor, o hurmayı somuruyor, üstüne su içiyor, onunla bürgün idare ediyor idi. Böyle bu halle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevini yerine getirmeye çalıştılar. İşte bu heyecan ve gayretle aclık nedir? Sefalet nedir, yorgul nedir bilmediler. Onların yegane kayesi Allah'ın Resulü'nün o mübarek rızasına nail olmaktı. Evet değerli kardeşlerim, Uhud muharebesinde, Uhud muharebesinde Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maruz kalmış olduğu o büyük sıkıntılara, o büyük sıkıntılara Karşı 10 kişi Allah'ın Resulü'nü korumaya çalıştı. Son anında hezimete uğradılar. Hezimete uğramaların sebebi de Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okçularının nasihatını tutmamaları olmuştur. Oraya okları dikti. Dedik ne halde olursak olalım asla burayı bırakmayacaksınız dedi Allah'ın Resulü. Ama ne zaman ki Müslümanlar başlangıçta zaferi elde edince... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatına uymayan sahabeler orayı terk etti. Terk edince zaten Halid İbni Velid gözleri de oradaydı. Orayı bu boş, bul, boş bulmak istiyordu. Ki oradan hücum edelim diye. Büyük bir kahramandı. Büyük bir ejderha gibi bir insandı. Böyle bir zatıdı. İslam olmazdan önce. İşte bu fırsatı da değerlendirince oradan hücum etti. Allah'ın Resulü'nü Büyük sıkıntıya çok soktular. Çok büyük sıkıntıya soktular sahabeyi. Yetmiş tane sahabe şehit düştü ve onun üzerine Allah'ın Resulü'nün azı dişleri kırıldı. Arnı yaralandı. Ve ve arnının ortasına, kaşının ortasına iki tane, iki tane giymiş olduğu zıhrıdan parça saplandı. Parça saplandı. Allah'ın Resulü'nün gözlerinin üzerine. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh'ı elleriyle almak istedi elleriyle almak istedi Ebu Bekir'in üzerine gitti Ebu Ubeyde Hazretler dedi ya Ebu Bekir onu bırak ben alacağım dedi onları bırak onu ben alacağım diye buyurunca Ebu Bekir ona yol açtı gel sen kurtar sen al deyince Ebu Bekir kenara çekildi Ebu Ubeyde Hazretleri yaklaştı Allah'ın Resulü'nün üzerinden kan akıyor dişleri kırılmış o iki tane parçayı çıkartmak isteyecek ama ellerini çıkartmak isterse Allah'ın Resulü belki sancı duyar, acır diyerekten dişiyle sökmeye çalıştı. Ve dişiyle birisini alırken azı dişi şu ön dişinin birisi kırıldı. İkincisini alırken ikinci dişi kırıldı ama o parçaları Allah'ın Resulü'nün yüzünden de çıkarttı. Yüzünden de çıkarttı. İşte böyle bir zatıdı. Kendisini Allah'ın Resulü için feda eden bir zatıdı korkuyu bilmeyen, asla yılmayan, hakkırunda aslan gibi saldıran bir zat idi. İşte bu zatta, bu zatta Allah'ın Resulü'nün elbetteki sıkıntılı anlarında ona büyük bir yardımcı, büyük bir destekçi olan bir kişi olması gerekiyordu. O da Ebu Ubeyde'nin Cerrah, Allah ondan razı olsun, o idi. Bütün savaşlara hazır oldu. Bütün savaşlara katıldı her savaşta bulundu kendisi ta ki ölünceye kadar onlar doymadı şehadet uğruna onlar doymadı o yolda çalışmaya onlar doymadı Allah'ın Resulü'nün sevgisine maruz kalmaya onlar nasıl doyardı nasıl doyardı nasıl olabilirdi çünkü onlar Resul-i Zişan Efendimizin mübarek cemalını görüyor sohbetinden bulunuyorlar onun vermiş olduğu o gözlerine bakaraktan, yüzüne bakaraktan verilen nasihati alıyorlar idi. Evet sakife günü, sakife günü Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhuya velayet verilecek. Peygamber Efendimiz e ifade ettikten sonra kendisine halife verilecek. Hazreti Ömer diyor ki, ey Eba Ubeyde Allah sana dedi bu milletin eminisin, her milletin bir emini vardır. Sen de bu milletin emini olduğunu söyledi. Şu ellerini aç da seni ben bir halife olaraktan tanıyayım deyince hayır asla yapamam. Nasıl yapabilirim? Allah'ın Resulü ki hasta olmaz da olduktan sonra Ebu Bekir'i emin olaraktan, imam olaraktan tayin etti. İma, i̇mam olaraktan tayin etti sahabelerine. Ebu Bekir var iken ben asla onun önüne geçemem diye buyurdu. Daha sonra geçti Ebubekire Bekir'e Ebu Bekir'e velayet hakkını Verdi halife hakkını verdi Ve ona en büyük yardımcı Oldu Ebu Ebu, Ebu Ubeyde Hazretleri Ondan sonra Ondan sonra Hazreti Ömer Radıyallahu Anhu geldi Hazreti Ömer'e de büyük bir Sadakat gösterdi Hazreti Ömer Radıyallahu Anhu Buna bir mektup yazdı Hazreti Ömer'in Asla Emirlene itaat etmemezlik yapmazdım. Ama bir yerde ası geldi kendisine. Hazreti Eba Ubeyde bir yerde ası geldi Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya. Hazreti Ömer radıyallahu anhu kendisine bir mektup yazdı. Kendisi Şam diyarında, Şam diyarını bütün fethetti. Güneyden Fırat'a kadar, kuzeyden orta küçük asraya kadar olan bir yalları bütün fethetti Eba Ubeyde Hazretleri. Onun üzerine Şam'da iken Allah ondan razı olsun Şam'da iken bir hastalık meydana geldi. Tavul hastalığı. Sepici bir hastalık. Kime isabet ederse onun ölmesine sebep oluyor. Böyle bir hastalık, hastalık idi. İşte bunu da duyunca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bir mektup yazmak istedi. Ve o mektubunda dedi ki Ey Ömer bu mektubu sana yazıyorum. Bu mektubu sana yazıyorum. Eğer akşam eline Dokun derse akşam gel, sabah eline derse akşamı bekleme, sabah gel diye buyurdu. Gayesi neydi bu zatın? Oradaki taun hastalığında kendisi vefat edilmesine sebep olmasın, ölmesin diye bunu arz ediyor idi. Gayesi buydu. Ebe-i Ubeyde'nin yok olmasını istemiyor idi. Çünkü İslam ailesinin oralarda şenlendiren bir zatıdı. Hayatta, hayatta hiçbir sahabenin yapamayacağı büyük bir kahramanları, kahramanlığı orada yapmış idi. Böyle bir büyük kahramanında bir hastalık uğruna gitmesini asla istemezdi. İşte bunun üzerine mektup yazdı. O mektubu alınca Eba bey de baktı ki o mektupta kendisinin bir an önce gitmesini istiyor. O zaman anladım. Ey Omar dedi. Sen benim niçin gelmemi istiyorsun falan dedi. Ancak dedi. Ya Omar dedi. Sana şu mektubu yazıyorum. Kat arafta ile iley bana ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Ben ise Müslüman askerlerinden bir askerim. Benim bunlardan ayrılmama asla kendi razım değildir. Mektubumu alınca bana müsaade et de ben burada kalayım diye bu çağrı da bulundu. Bu mektubu aldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı aldıktan sonra hönkür hönkür ağlamaya başladı. Yanındaki sahabeler buyurdular. Ey Ömer yoksa Ebe Ubeyde öldü mü? Onun için ağlıyorsunuz deyince hayır ölmedi ama ölmedi ama ölmesi de ölmesi de yakın diye buyurdu. Ölmesi de yakın diye buyurdu. Hakikaten de kısa bir zaman sonra Hazreti Ebe Ubeyde hastalığa yakalanaraktan vefat etti. Allah'ın rahmetine kavuştu. Evet, ölmezden önce, ölmezden önce şu nasihatlerde bulundu. Sahabelere şu nasihat etti. Değerli kardeşlerim dikkatle bunu dinleyelim nasihatini. Evet, şöyle diyor. "İnni hukum bir vasiyye. Ben sizlere bir vasiyet ediyorum." Ölümcül hastalığında söylüyor bunu ekranını topladı, komutanlarını topladı herkesi topladı, bütün sevenenleri sahabeleri topladı onlara diyor ki, ben şu nasihati yapıyorum diyor اِمْ قَبِلْتُمُوْهَا لَنْ تَزَالُوا khairin. eğer kabul edecek olursanız asla hayırdan eğililikten ayrılmasınız diye buyurdu birincisi, اَقِي مُصْتَلَا namazı kılınız ve suumu şehri ramadan ramazanı tutunuz ve tesattaku sadaka veriniz ve haccu haca gidiniz ve temiru ömre yapınız ve tevasav aranızda nasihatı bırakmayınız nasihat çok önemlidir değerli kardeşlerim bunu asla unutmayalım bu Müslümanlar arasında büyük bir kayıptır bana ne ben mi düzelteceğim ben mi gideceğim ya onu bırak onda bir hayır yok demeyelim kim olursa olsun gidelim ayağına kadar gidelim Ayağına kadar gidelim, onun gerekirse ellerini öpelim. Onun gerekirse, ne arz ediyor ise, İslam dahilinde onu hoş görerekten ona yardım edelim. Kayemiz ney? bizim bu dünyada? Rızaullah'ı kazanmak değil mi? Bu kolay değil. Rızaullah kazanmak kolay değil. Görüyoruz işte sahabeleri, canlarıyla, mallarıyla. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorlar. Bizler ise sadece günde bir değil haftada iki defa, haftada bir defa gidip bir Müslüman kardeşlerimizi ziyaret etmekten bile aciziz. Onlara ziyaret etmemizi bile esirgiyoruz. Bu kadar Allah korusun samimiyetten mahrum hale geldik. Allah bizler ıslah eylesin. Evet akimus salah namazdan kılınız diyor. Şehri Ramazanı tutunuz. Ve tesadakû sadaka veriniz. Ve Haccu Haca gidiniz, vatemuru ömre yapınız. Bunların hepsi, hepsi saatlerde anlatılacak birer konulardır değerli kardeşlerim. Hac meselesi, gidiyorsun orada, emsalı görülmeyen bir topluluğu görüyorsun. Yılda bir defa, hiç dünyada emsali yok. Bütün diyarlardan gelmişler, hepsi ayrı ayrı bir kabileden, ayrı bir milletler ama söyleri bir, sözleri bir La ilahe illallah Rasulullah. Resulullah Lebbeyk Allahuma lebbeyk rengi, cinsi, kabiliyeti ne olursa olsun söyledikleri söz bu ve bununla onunla anlaşabiliyorsun Vansahul umaraiikum başlarınıza gidin nasihat etiniz ve la takşuhum onlara hilede bulunmayınız ve la dünya dünya sizleri meşgul etmesin Dünya sizleri meşgul etmesin. Fe innel mer'e kişi lev umre 1000 hulen bir sene bin sene dahi yaşamış olsa makanelehu bi makanelehu buddun min en ysir <gülüyor> ila masrahi haze lezi Benim gördüğüm gibi mutlaka bir gün olacaktır. Bir kişi bin sene dahi yaşasa benim gibi hale gelecektir. Benim gibi olacaktır. İşte Gidin herkese nasihat ediniz. selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti üzeriniz olsun. Nasihatı bu olmuştur o büyük zatın. Allah onun kıyamet gününde ona nasip olacak şefaatten bizlere de nasip eylesin Rabbil alemin. Sonra iltifat ila Muaz Cebel yanında büyük sahabe ona baktı. Göz attı şöyle. O ölümcül halinde yatar iken yatar iken belki de makamını görüyor idi ve قال يا muaz, يامؤاز muaz, مؤaz salib geç namazı kıldır insanlara imam ol namazı sen kıldır diye buyurdu ve namazı kıldırdı namazdan sonra fazla bir zaman geçmedi ki o güzel temiz ruhunu hakka teslim eyledi ebu ubeyd hazretleri evet fakama muaz muaz ve dedi ey yuhannas bu da muaz hazretlerinin şeyi ey insanlar Ey insanlar! İnnekum kat fucitu bi Bir kişinin ölmesiyle elbette ki bir dakap sıkıntılara düştünüz. Ma alemu enni raitu raculan abarra sadran. Sadrı geniş, hoşgörü olaraktan. Bunun gibi bir insan görmedim. Her şeye katlanırdı. Her uğur, her haya, her haya, her haya var iken en fazla hayayı bunda görürdün. Herkese nasihat ederdi. ...nasihattan çekilmezdi... ...feterahhamu aleyhi... ...yerhamukumullah... ...Allah sizlere rahmet eylesin... ...ona rahmet okuyunuz diye dua buyurdu... ...ve bu nasihatta buyurdu... ...bizler de şimdi... ...Eba Ubeydet İbni Hazretlerine... ...Muaz İbni Hazretlerine... hepsine diyoruz ki... Allahum merhamhum rahmeten vası... ...ey bizim Allah'ımız o sahabelere... ...o büyük insanlara... ...o cemalını... ...Resulünün cemalını gören... ...o büyük sahabelere rahmet eyle diye dua ediyoruz Allah onlara rahmet eylesin bizlere de onların sevgisini nasip eylesin ve bizleri de onların o aşkıyla yaşamış olduğu aşkla yaşamayı nasip eylesin Hakk'a bizleri hadim eylesin gönlümüzü hoş eylesin kalbimizi mamur eylesin Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle akşam gece gündüz her anıyla bizleri haşir neşir eylesin. Ve ahiru davanen ilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed.